Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken Kentin Gizli Öyküleri programıyla açık radyo mikrofonlarından sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine özel bir konuğumuz İlginç Yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte bu haftaki konuğumuz Celalettin benle. Celalettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İstiyoruz ki sizi daha yakından tanısınlar. Celaldim benli kimdir? Nerede başladı evet. yaşamak? Nasıl başladı? Anlatabilir misiniz? Tabii tabii. Bütün dinleyici efendi beyl efendilere hanımefendilere genç arkadaşlarımıza şimdiden selam ve saygılar sunuyorum. Ben efendim Karaman'da doğdum. Konya'nın kazasıydı o zaman. Hı hı. Ee, Karamanlıyım. Ee, ortaokulu bitirdim. Ee, ortaokulu bitirdikten sonra iki yaş büyük abim vardı. O benden önce bitirdi. Fakat Karaman'da lise yoktu. Abimi İstanbul'a gönderdi babam. İstanbul'da da daha onlar, e, büyük bir abimiz daha vardı. O da tezilik öğrenmek üzere. Daha önceki yıllarda İstanbul'a gelmişti. Ve o artık İstanbul'a alışmış, para kazanan bir kalfa usta olmuştu. Terzilikte, e, terzilikte. kalfa olmuştu. Evet. Kaç yılından bahsediyoruz? Evet, şimdi, Tahminen kaç sene önceden bahsediyoruz? Tabii tabii ben e, e, aşağı yukarı 50'li yıllardan başlayarak söyleyebiliyorum. Hı hı. E, 55 yılında İstanbul'a geldim. Şöyle ki gelme sebebim de tabii. Ortaokuldan sonra Karaman'da okul yok. Karaman'da lise de yok. Evet. Dolayısıyla lise için büyük şehre gitmeniz gerekiyor. Tabi. Ama bir tane abimiz İstanbul'da terzilik yapıyor. Onun bir küçüğü ise İstanbul'da lise okuyor zaten. Lise okuyor. Babam da tabii maddi yardım yapıyor lisede okuyan abime. Evet. Memur olduğu için e, biraz zorlanacağını düşünmüş. Annemle bir konuşma yapıyorlar. Ben de iç odadayım. Ee, konuşmalarını işittim. Babam anneme dedi... ...ya dedi bu çocuk ortaokulu bitirdi ama... ...liseyi okutacak maddi gücümüz yok. O yüzden... ...ne yapacağımı ben de düşünüyorum. Diğerini okutuyoruz. Ee, annem hemen atıldı. Ben dedi ona konuşurum. Ee, mahallemizde de bir gömlekçi... ...Abdullah Usta'mız vardı... ...komşumuz... Ee, iş hayatında çok başarılı, iyi para kazanan bir esnaf. Bak dedim Abdullah Usta dedi ne kadar iyi, ona dedi ben gömlekçi yapalım seni derim, kandırırım. İkna Böyle ederim. de konuşuyor. Evet, ikna ederiz. Öyle yaparsak yani daha iyi liseye olur. gitme, gömlekçi Abdullah Usta'nın yanında iş öğren. Evet, i̇kna evet, edeceğini evet. söylüyor anneniz size. Peki sonra ne oluyor? Sonra, Celalettin Bey o yıllarda ikna oluyor mu annesini? E, şimdi ertesi gün annem bana ya dedi sen dedi liseye gidip de ne yapacaksın dedi. Bak dedi sanatkar olanlar daha iyi para kazanıyor. lise okumuşlar falan. Boşver dedi seni dedi gömlekçi yapalım daha iyi para kazanırsın. Daha bir esnaflık daha güzel dedi falan. Öyle deyince tabii ben o konuşmaları da işittim. Peki anne dedim. Ve bir yıl Abdullah Usta'nın yanında ben çıraklık biraz da bir şeyler öğrendik. Karaman'da, Karaman'da daha Abdullah sonra sayınında. 55 yılında İş babam öğrencisi. belediyede maliyede çalışıyordu sonra İstanbul'a geldi belediyede çalışmaya başladı 55 yılında göç ettik bu defa. ailecek İstanbul'a geldik öbür abim de işte ev hazırladı falan terzi olan abim e, Hacupulu Pasaj'da gömlekçi Yorga Kalayonist diye gömlek, e, bir Rum ustanın yanına beni abim Çırak, olarak, Çırak yani. olarak verdi. Ve e, tabii o zaman hep ustalar e, Rom, Ermeniydi. Yani sanat onlardaydı. Evet. E, sanat. E, biz de onlardan öğrenmek için tabii gelmiş olduk. E, askere gidinceye kadar devam ettim. Askerden gelince yine Yorgos'tan yanında başladım. Tabii 64 yılında askerden geldim bir yıl daha çalıştım 65 yılında ustam bende de Yunanistan'a göç edeceğim dükkanı hmm. sana bırakmak istiyorum sen sanatı öğrendin bu işi başaracağına eminim dedi böyle deyince peki usta dedim ama dedi 12 milyon o zamanki parayla evet. para istiyorum dedi ne yaptınız benim ben de arkadaşlara falan ge akşamları gömlek yapıyordum falan biraz e, şeyim şey e, tutumlu tutumluyum ve altı e, bin liran var o zaman, o, milyon işte o zamanki sıfırlar çoktu malum. Evet. E, pek usta dedim ve artık o günden sonra ben babamdan söyledim, abilerime söyledim falan derken e, akrabalardan aldım on bir buçuk oldu para, on iki yapamıyorum. 11 milyon 500 bin var, evet, 12 milyon yok. olmuyor. Bizim de gömlekte, ustanın yani canında çalıştığım için gömleklerimizin iliklerini yapan bir Kirkor isminde Ermeni esnaf vardı, sanatliker. Ona da anlatmıştım durumu. Sonra ara son yine sordu. Ya dedi, Usta Yorgan'ı yerine alıyorsun değil mi dedi. Kirkor dedim, 11,5 oldu, 12... Yok 500 bulamıyorum dedim. Herhalde vazgeçeceğim dedim. Ben vereyim ya dedim. Ya Kirkor dedim. 500 evet dedi. O zaman dedim senet yapalım. E, i̇lk önce senin paranı öderim. Ne senet ya dedi. En son benim paramı ödeyeceksin dedi. Ve böylelikle ben ustama 12 milyonu Verin, verebildim. Kenara, Ustam aldınız. da Yunanistan'a göç etti. Ve ilk Türk gömlekçi dükkan sahibi olan benim İstanbul'da. İstanbul'da Rum Yorgu Usta'dan işi öğrendiniz. Evet. Karaman'dan terzi çırağı olarak geldiniz. Evet. Yanında çıraklık yaptınız, evet. kalfalık yaptınız, işi öğrendiniz. Ve Yorgu Usta günün birinde Yunanistan'a dönmek istediği için, evet. dönmek durumunda kaldığı için ya da o yıllarda e, dükkanını size emanet etti. Evet. Aynı zamanda müşterilerini de herhalde emanet etti. Tabii tabii. Değil zaten mi? müşteriler, ben e, hani yıllarca çalışmış oldum. Evet. 15 yaşında malum neticede şey yaptı tanıyorlarmış derler beni ustam da işte benim işi seviyorum Sonra akşamlar falan kendim gömlek kesip dikmeye başlamıştım ben yani askere gitmeden evvel bile evde böyle ne bir, yapıyorsunuz benim abim hanımı diğer terziydi bayan terzi onun atölyesi vardı onun atölyesinde akşamları gömleği dikiyordum. Gündüzleri yorgu ustanın evet, yanında evet, akşamları evet. kendi işinde. Peki sonra siz yorgu ustadan gömlekçi dükkanını satın aldınız. Evet. Ve başladınız. Artık başladı. Müşteriler size gelmeye başladı. Ve tabi devam ediyorum. O zaman konfeksiyon diye bir şey yok. Ne penye var ne konfeksiyon var. Hazır giyim bu İşler kadar yaygın değil. çok tabii, yoğun. tabii tabii. Ustamın da müşterileri çok zaten kaliteliydi. E, Rum usta Birkaç usta daha da meşhurdular benim ustam da dahil. Bir de Martino vardı eski bir Rumusta. E, neticede iki ay iki buçuk ay gün veriyordum ben müşterilere. Bekliyorlardı gömle sıra bekliyorlardı. Göm için size geliyorlar? Ve i̇ki buçuk ay sonra gün tabii, alıp tabii o kadar yoğun ve yani İstanbul'da ne kadar holding sahibi isimler varsa hele o yıllarda Hı -hı. hepsine gömlek yaptım. Ve altı tane Cumhurbaşkanı'na kısmet oldu gömlek yapmak Cumhuriyet tarihinde. Ve siz Usta'dan o dükkan olarak başladığınız artık esnav hayatı diyeceğim ondan evet. sonra kendi işinizin artık yöneticisi olduğunuz, patron olduğunuz dönemde siz o yıllardan bu zamana kadar aralıksız Beyoğlu'nda ısmarlama gömlek yapıyorsunuz. Evet. Kişiye özel gömlek dikiyorsunuz. Evet. Ve geride bıraktığımız onlarca yıl içerisinde herhalde Ünlü isimlerden, dediğiniz gibi altı tane cumhurbaşkanı, evet. birçok holdingin yöneticisi, Yöneticileri, dolayısıyla sayısız müşterilerimiz, evet, sanatçılar evet, oldu. Evet. Ve siz hep gömlek diktiniz. Evet. Nasıl bir şey, nasıl bir duygu, gömlek ustası olmak nedir bu mesleğin sihri, farklılaştıran ötesi? Şimdi tabii yani mesleğinizi, işinizi sevdiğiniz zaman başarı arkasından geliyor. Yani başta sevmek işinizi. Bu sevgi olmazsa olmaz yani ben hayatta kahve kültürü nedir bilmem gitmedim hiç vaktim de olmadı zaten o iş yoğunluğunda hiç sigaraya başlayamadım evet. başlamadım şükür bu yaşa geldim yaş 75 oldu maşallah şu an tabi sizler göremiyorsunuz ama Celalettin Bey'i görseniz hayatta 75 yaşında demezsiniz karşımda benden herhalde daha genç duran bir delikanlı var şu anda 61 yıldır devam ediyorum sanatıma. 61 yıldır evet, gömlek evet. dikiyorsunuz. Hiç şey düşünmediniz mi peki? Hani herkes işini büyütüyor, açayım ben de bir konfeksiyon, daha fazla müşteriler olsun, hazır giyime süreyim, daha fazla dükkanım olsun. Hiç böyle bir şey demediniz mi siz? Onu fırsat kalmadı işin yoğunluğundan, çalışmaktan. Ama şükür öyle bir şeyde girmediğime de memnunum çünkü siz sanat yapıyorsunuz evet, aslında evet. yaptığınız ya, şey herhalde farklılaştıran öge orada evet, değil evet. mi yabancı müşterilerim de çok İtalyan olsun Fransız olsun Hollandalı ta Amerika'dan gelenler dahi halen var seyahate gelenler oluyor ilk bana gelirler seyahat günleri doluncaya kadar ben gömleklerini hazırlarım alıp giderler yani böyle müşterilerim de var halen devam ediyoruz öyle ...şimdi... E, ...Özal en son... ...Özallanla Demirer ...müşterimizdi. E, ...müşterim oldular. E, Özallan çok daha özel... ...yakınlaşmalar oldu. Çok daha bir... E, ...görüşmeler. Çünkü... ...4-5 ayda bir Özal'a gömlekler götürüyordum. Evet. Günde 5-6 defa... ...gömlek değiştiriyordu. Ona göre ihtiyacı oluyor gömleklere... Celal sizin için Karaman'ı il yapan kişi diyorlar. Doğrudur. Evet, evet. Haklılık payı var mı bu sözün? Doğru. Şöyle ben Özal'a her gittiğimde her bir orada evinde teslim ediyordum. Ayrılırken bir isteğim var mı diye sorar. Yıllarca ben sağlığınız efendim diye ayrılıyorum. Bir gün gazetelerde baktım dört tane ilçe vilayet olacak, on tane de aday var. Bizim Karaman'ın da ismi geçiyor. O hafta yine gömlek teslim ediyorum günlerden cumartesi. Ee, yine gömlekleri teslim ettim Özal'a ayrılırken sen var mı diye yine aynı soruyu soruyor. Var efendim dedim. Var deyince bir şaşırdı. Havaya elini de kaldırdı. Söyle dedi. Efendim dedim dört tane ilçe vilayet olacak. Ee, ben de dedim Karaman'ın olduğumu biliyorsunuz. Sizden Karaman'ın vilayet olmasını istiyorum dedim. Konya ile ağır bastı dedi ilk sözü. Hey. Böyle bir ara yine Durdu, ben de durdum. Tekrar göz göze geldik, efendim bir tek bunu istedim ben sizden dedim. Öyle baktı, o meşhur dudağını oynatırdı, o. E, oynattı, bakacağım dedi eline havada, sağ olun efendim dedim. Çıkarken Hüseyin Aksoy, Özel Kalem Müdürü'ydü, o anattan sonra milletvekili de oldu Eskişehirli kendisi. Kapıda beni uğurluyor. sen bey dedim, bakacağım dedi. Bir de siz hatırlatı verin dedim. Ee, Cülaatın bey bakacağım dediği şey olmuştur dedi. Hiç merak etme dedi. İnşallah dedim. Ayrıldım. Aradan dört gün geçti. Ankara'dan Hüseyin bey arıyor beni. Şimdi imzalar atıldı. İlk sen işitiyorsun. Plakanız yetmiş il oldunuz gözün aydın. Karaman Celal Tübinge desteğiyle il olmuş, oldu. desteğiyle Öyle, il olmuş evet. olduğu yılda. Peki e, yine o dönemde e, Özaluncu'nun başkanlığı döneminde bir de bildiğim kadarıyla bir yasanın çıkmasında yine e, sizin katkınız var. Pamuk, e, ithal pamuk tabii, o dönemde tabii, tabii, tabii, yasak tabii. herhalde değil mi? Şimdi efendim şöyle yerli kumaşlarımız ilk önce iyi çıkarıyor falan sonra bozuyorlardı. Akfil vardı, taş fabrikası vardı, Anteks falan. E, ben Tabii o yüzden e, yurt dışından getirmeye başladım. E, İsviçrede de e, benim e, abim ateşelik yaptı. Oraya gitmiştim. E, bana tekstil fabrikaları iki yaş büyük, hani on lisede evet. okusun diye siz fedakarlık yaptım. O piyan evet, evet emniyet müdürü oldu Ateşi oldu. E, tabii gittim e, tekstil fabrikalarının adreslerini aldı. Birkaç fabrikanın öğrendik. Gidirttiğimi onlardan kumaş almaya başladım. İsviçre'den. Ve valizden getiriyoruz. Valize de ne alabilirse koyuyorum. Bu defa fazla olursa da gümrükte tabii kaçak muamelesi görüyor. Ne yapacaksın bunlar falan. Bir iki defa da çevirmek istediler. Özal'ın deyince peki dediler. Ve hakikaten inandılar. Kartımı verdim falan insanlara. Neticede bir gün yine özel harbi Ordu evinde Gömlekte teslim ettim Ayrılırken üzerindeki gömleği gösterdi Şahattin Bey dedi 10 tane daha şu gömlekten Yapar mısın bana Yaparım efendim ama dedim Elimde o kumaştan kalmadı Kumaşlar İsviçre'den getiriyorum Sizin giydikleriniz müşterilerime Hep İsviçre'den getiriyorum O yüzden dedim e, Bir hafta sonra da gideceğim Getirip yaparım ama dedim fazla da getiremiyorum Kaçak getirdiğim için dedim Kaçak mı dedi? Evet efendim. Niye dedi hemen? Efendim dedim yerli kumaşların yakası iki yıkanmada açılıyor. Kalitesiz. E, pamuklu ithalatı da yasak olduğu için mecburen valizde böyle kaçak yatıyor. Terzilerde İngiltere'den elbiseli kumaşları öyle getiriyor. Ne yapsınlar dedim. Peki dedi. Aradan üç hafta geçti. Ee, günlerden Perşembe. Hüseyin Aksoy beni arıyor yine. Ceyrettin Bey efendim Yine bir Cuma, haber var. Cumartesi günü İstanbul'a geliyoruz. Gömlekler hazırsa bekliyoruz seni dediler. Hazır dedim. Peki. Perşembe arada Cuma günü gazeteler pamuklu ithalatı serbest oldu diye baş sayfada biraz Hürriyet gazetesinde okudum. Cumartesi getirdim gömlekleri Gülerek beni karşıladı. Getirdim mi? Getirdim efendim. Ama dedim bundan sonra kaçak getirmekten kurtulduk. Ee, ya saçmalık şey pamukla serbest oldu. O yüzden rahat getireceğiz dedim. O senin eserin dedi bana. Ben ne yaptım ki efendim dedim. Bana dedi kimse dedi yakaların iki kanmada açıldığını, kumaşlarımızın kalitesiz olduğunu söylemedi. Bundan sonra rekabet olacak. Bizim kumaşlarımız da iyi olacak dedi. İnşallah dedim ben. Fakat şimdi hakikaten Söke'de Söke diye bir tekstil fabrikamız var. Bu ee, Artık yerli kumaşlar daha. Yerli kumaşlar kaliteli ama bütün Avrupa'ya o fabrikamız gönderiyor. Ne güzel. Artık ee, siz de gömleklik kumaşları sökeden alıyorsunuz sökeden ve alıyorum. yerli kumaş kullanıyorsunuz evet. gömleklerde. Onlar da iş piyasaya vermiyorlardı. Benim sahipleri müşterim ama ben fabrikaların olduğunu, böyle kumaşçı olduklarını bilmiyorum. <gülüyor> Hatta bir gün bir tanesi de kulak boğaz burun profesörüydü kurabada. Vecdet Kayhan. Evet. Ve Cdet Bey hatta oğlumun burnundan ameliyat etti falan. Bir gün 30 tane gömlekli kumaş getirdi. Baktım çok güzel kumaşlar. Tabii adam profesör dedim içimden. Yurt dışına gidiyor geliyor falan. Oradan almıştır diye düşündüm. Yaptım verdim. İki ay sonra abisi geldi. Muzaffer Bey. Hanımıyla geldi. Baktım 5 tane kumaş getirdi. Muzaffer Bey dedim İngiltere'den mi aldınız bunu? Yok bizim kumaş dedi. Bizde böyle kumaş yok ki dedim. Yok bizim... Fa Hangi fabrikasızın? Söktaş sökede dedi. Evet. Ee, böylelikle yerli kumaşlar e, evet, kullanmaya evet. başladınız. Ama dedim o zaman bu kumaşlar var. Ben niye dedim İsveçli'ye gideyim geleyim sizden bu kumaşlar. Biz iş piyasaya vermiyoruz dedi. İhracat bizimkiler hep dedi. Ama ha. size ayrıcalık tanıdılar Yani. Vaktimiz bu... hızlı ilerliyor. Ceren Hatun ve sizden e, birazcık da şeyi konuşmak evet. istiyorum. Siz e, yıllardır Beyoğlu'ndasınız. Evet. Beyoğlu'nda esnafsınız, sanatkarsınız evet. aslında. Evet. E, eski Beyoğlu'yla kıyasladığınızda Rum ustanın yanında mesleği öğrenmiş, daha o yıllardan evet. Beyoğlu'ndaki o pasajlarda esnaflık, çıraklık, ustalık, kalfalık yapmış bir kişi olarak nasıldı o zamanların İstanbul'u? Zaman, Şimdi nasıl? Beyoğlu'nun ...Beyoğlu olduğu da o zaman işte. Bütün kültür... ...insanlık... ...o zaman bizim o gençlik yıllarımızda Beyoğlu öyleydi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kravatsız insan görmek mümkün değildi. Hatta bir anımı da anlatayım. Yeni Melek Sineması'na abimle gittik. O emniyet müdürü oldu sonradan dediğim abim. Evet. Ee, İleride bir kalabalık oluştu biz program için bekliyoruz salona girmek için. Abim de merak etti, gidip bakayım dedi. Gitti, geldi, hayrola ne olmuyor orada dedim. Bir tane kravatsız var dedi, oturmuş insan, ona bakıyor herkes dedi. Yani böyle bir kültür. O yüzden yani şimdiki ve o zamanki beyolunu. Görmek mümkün değil. Şimdiki e. Beyoğlu o zaman kültür vardı. Bir de o insanlar gittikten sonra Beyoğlu kültürü öldü. Yani e, büyük şehir görmemiş insanlar doğudan, iç Anadolu'dan her nereden her nereden insanlar doluştu. İstanbul'un kültürü kalmadı. O giden insanlardı bu İstanbul'un kültürü. Esnaflık nasıldı peki? Esnaflık saygı sevgi harika bir e, gerçekti yani. Evet. Peki siz şimdi dinleyicilerimiz merak ediyordur. Hala 75 yaşındasınız. Mesleğinizi devam ettiriyorsunuz. Hala işinizin başındasınız. Evet. Ve hala ısmarlama gömlek dikiyorsunuz. Ama yanınızda yetişen çırak var mı? Mesleği devredeceğiniz yorgu ustanın size evet. el verdiği gibi evet. sizin de yani tabiri caizse evet. el verdiğiniz e, var mı çırağınız? Çok yetiştirdim. Evet. Anadolu çocuklarıydılar onlarda. Yetiştirdim. Evet ülkelerin memleketlerinde şey yaptılar, gömleklik yaptılar. Kimisi emekli oldu. Hatta Karamanda bir tanesi daha devam ediyor. Benim yetiştirdiğim. Ne güzel. şimdi yanımda var bir çalışan arkadaşımız, kalfamız. O da konfeksiyondan geldi bana yaklaşık 4 yıla yakındır bende çalışıyor. İşte usulümü, kişilerime öğrettim. Temiz dikiş dikiyor. İnşallah başarılı olursa benim istediğim gibi. ...onu da bırakabilirim... ...başka türlü yeni yetişen... ...yok çünkü 20 yıldır çırak bulamadım ben... Evet. Ee, ...garsonluğu... E, ...kabul ediyorlar... E, ...tecretarlığa gidiyorlar... ...ama sanat öğrenmeye kimse gelmedi... ...peki... ...bugün geriye dönüp baktığınızda hayatınıza... E, ...bu mesleği ki yapmışım... ...diyor musunuz? Diyorum, diyorum... Ya, ...anneme halen dua ederim... ...rahmetli oldu... İyi ki beni gömlekçiliğe teşvik etti ve ön ayak oldu diye. Bugün hala devam edeceğim. Çünkü her, yani bir caddeye çıkayım, bir yere çıkayım. Hani tanıyamadığım insanlar oluyor. Halbuki gömlek dikmişim. Yıllar önce bir şeyler olmuş. E, o Celalettin Bey diyorlar. Falan. Böyle yani, insana ayrı bir e, onur veriyor. Yani hakikaten bambaşka bir durum. Evet yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. E, bugün Celalettin Bey konuğumuz ve Celalettin Bey e, dediğimiz gibi 61 yıldır gömlek diken, e, İstanbul'daki nadide artık bu sanatı devam ettiren ustalardan bir tanesi. E, son olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir e, düşünceniz, evet. sözünüz var mıdır? Tabii şimdi sanattan konuşunca e, yeni ...bazı gömlekçiler var ama... ...onlar maalesef... ...kökten yetişmiş sanatçı... ...olmadıkları için... ...çok e, müşteriler... ...mağdur olanlar da oldu bizim... ...benim müşterilerimden de gidenler olmuş... ...tekrar geri geldiler... ...kalıp koyup kesiyorlar... yani ...ben müşterinin ölçüsünü alırken... ...müşterinin planını, beden planını... ...zihnimde ve notlarımda alıyorum... ...boynu yüksek mi... ...omuzu dik mi, düşük mü... ...göbekli mi, göbeksiz mi... ...arka bel çukur mu, dolgu mu... Yani ...hiçbir gömlek birbirinin aynısı değil... ...hepsi değil, farklı, tabii, tabii. kişiye özel... ...çünkü kişiye özel olunca... Ölçü, ...ben kalıp diye bir şey bilmem... ölçü alırım, notum alırım... ...bedeni ona göre keserim... Evet. ...peki çok teşekkür ediyoruz... Ben ...bugün teşekkür konuğunuz ediyorum. olduğunuzu... ...yaşam öykünüzü bizimle paylaştınız... ...Kentin Gizli Öyküleri programının konuğu oldunuz... Ee, ...sizi dinlemek, sizinle tanışmak... ...böylesine... E, bir ustayla e, bu programı yapmak benim için de büyük bir onurdu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle böyle tanışıp burada bir söyleşi yapmak benim de çok memnun etti. E, dinleyen e, dinleyicilerimize de şimdiden rahatsız etsem özür dilerim. Estağfurullah, memnun kadarlarsa şeref duyarım. Hepsini selam ve sevgiyle Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Kentin Gizli Öyküleri programında biliyorsunuz gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ediyoruz, konu ediyoruz. Bugün de Celalettin benli programımızın konuğuydu. Hep söylüyoruz, bir kenti kent yapan sokaklar, şey yollar, köprüler değildir. O kente değer katan, o kenti yaşanır kılan ve o kente hikayesini katan, öyküsünü katan insanlardır. Celalettin Bey öyle bir öykü, Karaman'da Terzi çırağı olarak başladığı mesleğinde... Bugün mesleğimizin zirvesinde ve herhalde e, bu mesleğin son temsilcilerinden bir tanesi e, bir kültürü yaşatıyor. Sadece bir ustalık, bir meslek değil, bir kültürü yaşatıyor. Bugüne kadar 6 tane farklı cumhurbaşkanını giydirmiş, sayısız sanatçıyı, ünlü ismi, holding patronlarını giydirmiş ve hala 75 yaşında gencicik bir delikanlı olarak mesleğinin başında insanlara kişi özel gömlekler diken, kişi özel gömlekler yapan bir beyefendi konuğumuzdu bugün. Beyoğlu'nda gerçekten bir beyefendi konuğumuzdu. Eğer yolunuz düşerse Beyoğlu'na kendisiyle tanışmanızı, kendisini bulmanızı öneririz bir çayını içerseniz mutlu olur diye düşünüyorum. Celayettin Bey'e konuk olduğu için bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Sizler de kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz öykü at, mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip etmek, geçmiş program kayıtlarının linklerine ulaşmak ve konuklarımızı görmek isterseniz konuklarımızın fotoğraflarını da paylaşıyoruz. Facebook üzerinde Kentin Gizli Öyküleri sayfasından Bizleri takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler yine 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız ve sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları sıradan insan evetbiler. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.